Sevgili izleyenlerimiz, hayırlı akşamlar. Diğer TV'den selam ve sevgilerimizi yolluyoruz. Bir Söz Hakkı programımızda Efendimizle birlikteyiz. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Güzelliğince Allah'a hamdolsun. Esmasıyla Allah'a hamdolsun. Sözün başında sözün sonunda hamd edilmeye layık olan O'dur. Selam Allah'ın Nebisi'nin Resulü'nün üzerine olsun. Resulullah Efendimiz'in ehri ve eshabının üzerine olsun. Ve O'na tabi olan bütün müminlerin üzerine olsun. Efendim önceyle hoş gelmişsiniz. Nasıl, Hamdolsunuz, nasılsınız? Hamdolsun efendim, nelerce ne verilsin. Şey, efendim bir izleyenimiz, efendim sizi çok seviyorum. Rabbim bizleri daim sizinle beraber eylesin. Her ne muradınız varsa size ve beraberinizdekilere ihsan etsin. Efendim, mebrur bir hac nasıldır? Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamü aleyke ya seyyidel evvelin ve'lahirin ve ila cem'il enbiya'i ve'l murselin ve ila cem'il veliyyi ve'lhamdülillahi rabbil alamin. Mevrur bir hac nasıl olur? Mevrur hac insani iyilerden kılan demektir. İyiliği tattıran, yaşatan, bununla beraber iyi ameli, hali veren bir hac demektir. Allah'ın iyilerden saydığı kullardan e, eğleyen bir hacdır. Bu durumda eğer biri hac etmiş, e, hacı mevrul olmuşsa, kabul olmuşsa, onu iyilerden yapmışsa, onun mutlaka belirtileri vardır, bunu böyle anlamak gerekir. Eğer biri hacca gidip geldikten sonra, hayatı hac olduysa, bu mevrul bir hacdır. Hayatı hac olduysa, hayat nasıl hac olur? Nasıl ki Kabe'yi tavaf ederken Allah'ın beytinin etrafında dönüyor, Sema ediyorsa, Döndükten sonra da Allah'ın aşkıyla, muhabbetiyle, Allah'ın rızası etrafında, aşkı muhabbeti etrafında sema diyor, dönüyorsa aşkıyla, ibadetini aşkıyla yapıyorsa, abdiyetini, kulluğunu aşkıyla yapıyorsa, Kabe'yi tavaf etmiş demektir. Tavafı yaşıyor demektir. Hacı taşıdı demektir. Aynı şekilde sahi ederken, Nasıl ki Hacer annemiz Hz. İsmail için su bulmak için koşuşturuyorsa, o da Allah'ın rızasını kazanmak için, Allah'ın kendisine nefetiği o ruhu doyurmak için, aşkla, muhabbetle doyurmak için koşuşturuyorsa doğrudur. Sayini yapmıştır, Sayini memlekette taşımıştır, kendi üzerinde taşımıştır. Arafat'ta bütün müminlere, Müslümanlara, bütün insanlığa, dua ederken insanlığın kardeş olduğunu, bununla beraber müminlerin mümin kardeşi olduğunu eğer idrak ettiyse, dua ettiyse evet, bütün müminlere, Müslümanlara gönlünü açar, bir ve beraber olur, kardeş olur. Dili, rengi, ırkı, işi, her ne olursa olsun fark etmez. Kardeş olur, onların acısını kendinde hisseder ve tadar bunu. Eğer böyle olduysa memlekete döndüğünde Arafat'ı beraberinde getirmiştir. Dönlünde getirmiştir. Eğer orada şeytani taşladıysa, şeytanın verdiği vesuseyi taşlanmıştır. Ona yaptırdığı yanlışları taşlatmıştır. Eğer geldiğinde şeytani taşlıyorsa, şeytanın verdiği vesuseyi taşlıyorsa, onun davetini taşlıyorsa, onu taşlıyorsa, Allah için herhangi bir Şeyi kurban etmek istediğinde, şeytan hususe verdiğinde, eğer onu taşlayabiliyorsa doğrudur, şeytani taşlamıştır, onu beraberinde getirmiştir. Aynı şekilde, kurbanı keserken de bu böyledir. Kurban etmiştir. Allah'ın kendisine ihsan ettiği nimetleri kurban etmesi gerekir, edebiliyorsa nefsini kurban etmesi gerekir, canını Allah yolunda kurban etmesi gerekir ki, kurban etmiş olsun, eğer böyle bir hale sahip olmuşsa hayatı hac olmuştur ve bu hac mevru bir hac olmuştur. Yok gidip böyle turist gibi ziyarette bulunup geldiyse hac yaptığını zannettiyse üzerinde hiçbir değişiklik yoksa sadece turistik bir ziyaret yapmış demektir. Mevrur bir hac zaten olmaz. Hacı anlamamış demektir. Allah bütün hac eden kardeşlerimizin haceni mevrur eylesin inşallah. Evet. Efendim devamla izleyenimiz, Efendim Rabbimiz hacca bir yol bulup güç yitirenlerin beyti hac etmesi Allah'ın insanlar üzerindeki hakkıdır buyurur. Evet. Allah'ın insanlar üzerindeki hakkı ne demektir? Allah'ın insanlar üzerindeki hakkı Allah'a iman etmektir. Allah'a abd olmaktır, kul olmaktır. Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmamaktır. Eğer Allah bu insanlar üzerindeki hakkımdır dediyse bu durumda Allah bunu ikram etmeyi dilemiş. Neyi ikram etmeyi dilemiş? Kulum hakkını yerine getirsin diye, hakkımı yerine getirsin diye davete bulunuyor. Yani eğer Kul Allah'ın davetine icabet ederse ne olur? Allah'a iman eder, Allah orada iman verir. O'na kulluk abdiyeti tattırır ve yaşatır. Bununla beraber Allah'ın birliğine şahadet ettirir, kudretine şahadet ettirir, onu şirkten temizler, ona iman ettirir. Allah'ın hakkı, evet, kulun Allah'a abdolmasıdır, iman etmesidir. O'na hiçbir şeyi şirk koşmamasıdır onu tevhid etmesidir, tekbir etmesidir, tesbih etmesidir, hamd etmesidir. Allah hacda bunları kuluna yaşatacak demektir. Bunları ikram edecek demektir. Kulüm gel, hakkımı nasıl ödersin sana göstereyim, sana tattırayım, sana yaşatayım, sana bunu ikram edeyim. İkram etmek için Allah davet eder. Öyle ki kul Rabbinin hakkını takdir edebilsin, etmeye çalışsın yapabildiği kadarıyla takdir etsin diyedir. Evet. Efendim devamlı bir de söylemiş izlenimiz. efendim hacca gidemeyenlere ne tavsiyelerde bulunursunuz? Rabbim yolunuzda hizmet edenlerden eylesin. Allah razı olsun. Hacca gidemeyenler hacın hikmetini önce öğrenmelidir. Hacda yapılan bütün o ibadetlerin neyi? temsil ettiğini, ne manaya geldiğini anlaması gerekir. Gitmeden de gönlünü o hale getirmeye çalışması gerekir. Biraz önce anlattığım gibi hacdakiler nasıl yapıyorsa o da bulunduğu yerde hem hacca gitmeyi isteyecek hem de bunu yapmaya çalışacak. Zaten hemen bayramın ilk gününden itibaren teşrik tekbirleri okunuyor gitmeyenler de aynı şekilde kurban ediyor. Kurban. Nasıl ki o tekbiri getirirken ne diyor? Allahu ekber Allahu ekber. La ilahe illallah Allahu ekber Allahu ekber Lillahi'l-hamd. İlk önce e, Hz. İbrahim Hz. İsmail'i kurban ederken en baştaki tekbiri Cebrail selam o koşla beraber getirir ki, koşu getirirken söylüyor. Allah-u Ekber, Allah-u Ekber Hz. İbrahim devam ediyor La ilahe illallah ve Allah-u Ekber Hz. İsmail onun üzerine devam ediyor Allah-u Ekber ve lillahi l -hamd. Üçünün tekbiridir bu Hamdidir Gitmenler de her namazdan Sonra bu tekbiri getirir Yani o da kurban Yapıyor, kurban ediyor Haca gitmeden gönlünü oraya göndermiş, aynı o kurbanı kesiyor demektir. Üçünün adına da onu söylüyor demektir. Evet, gitmeyenler de gönlünü göndermelidir. Sonra bunu Rabbinden istemelidir, aynı zamanda hacın hikmetlerini öğrenip burada yapmaya çalışmalıdır. İnşallah Allah bu duasından dolayı hem bunu nasip eder, gitmeden de nasip eder, ikram eder. Efendim İstanbul'dan bir bayan izleyicimiz. Hocam sizi çok seviyoruz. İmkan buldukça sohbetlerinizi dinliyorum. Ben eşimden ayrıldım. Başka biriyle severek evlendim. Şimdiki eşim çok iyi biri ama ailesi yüzünden evliliğimiz çok sıkıntılı geçiyor. Allah razı için hocam bize dua edin. Bu sıkıntılara takılıp kaldığımız için kulluğumuzu yapamıyoruz. Tek güvencemiz sizsiniz. Lütfen bize dua edin. Sözleriniz gönlümüze ferahlık verecektir. Allah razı olsun. Kardeşlerimize selam olsun. Eğer bir yerde bir sorun, bir sıkıntı varsa, özellikle ailede bir sorun, bir sıkıntı varsa mutlaka şeytan oraya müdahale etmiştir. Şeytan bazen aralarına girer, böyle vesveseyle müdahale eder. Bazen birileriyle müdahale eder. Evet, Tarafların aileleriyle müdahale ettirir. Sıkıntı verir, sorun verir. Kardeşimizin söylediği gibi artık ibadetini yapamaz olur. Kulluğunu yapamaz olur. O sıkıntıyla uğraşmaktan. Oysa ki Allah ne buyurdu ayet-i kerimede? Beni zikredin. Beni zikredin ki ben de sizi zikredeyim. Eğer Allah'ın kulları Allah'ı zikretmediyse başka sorunları, başka şeyleri zikrettiyse Allah'ın kulları şeytan buna onlara bunu yaptırdıysa şeytan muradına erdi demektir. Orada şeytana uyuldu demektir. Kim huzuru bozarsa bu mutlaka şeytana uymuştur. Oysaki herkesin, akrabaların, yakınların, tarafların o ailenin huzuru nasıl temin edilir? Ona çalışmaları gerekirken tersi yapılıyor. Onların hesabı yapılmıyor. Bu durumda yapmamız gereken şey Allah'a sığınmaktır. Allah hem kardeşlerimizin Tüm kardeşlerimizin, memül kardeşlerimizin ailelerine huzur versin inşallah. Şeytana taviz verenlerden eylemesin inşallah. Her ne olursa olsun, kim huzursuzluk çıkarmaya çalışırsa çalışsın, taviz vermeyelim. O sorunları, sıkıntıları yuvamıza taşımamaya çalışalım. Euzü Besme ile çekelim. Bilelim ki sorun, sıkıntı şeytandandır. Ama Huzur varsa, aşk varsa, muhabbet varsa, orada kulluk, abdiyet varsa, bu da Allah'tandır. Şeytanları kovuyoruz, melekleri evimize davet ediyoruz. Birileri böyle müdahale edip huzurumuzu bozmaya çalışıyorsa, onlara da müdahale etmek lazım. Evet, böyle şeytanın vazifesini yapmayalım, yapmayın demek lazım. Evet, Allah kardeşimize, kardeşlerimize. Evet, evlerinde inşallah huzur verir, bereket verir, saadet verir. Evleri cennetten bir köşe olur. Kulluğun, abdiyetin yapıldığı, Kur'an'ın okunduğu bir Allah'ın evlerinden bir ev olur inşallah. Bir evde kulluk yapılıyorsa Allah ona Allah'ın evlerinden ev, bir ev buyurur. Evimiz Allah'ın evi olsun kulluğun yapıldığı ev olsun. Allah'ın keramının öğrenildiği ev olsun. Allah'ın zikredildiği ev olsun. Allah'ın tesbih edildiği, hamd edildiği, tekbir edildiği ev olsun. Evet. Efendim, başka bir bayan izleyicimiz. Hocam, benim üç çocuğum var. Eşimden ayrıldım. Başka biriyle imam nikahıyla evlendim. Evlendiğim kişinin de bir çocuğu var. Çocuklarım yüzünden sıkıntı yaşıyoruz. Eşimden ayrılmak istiyorum ama kendisi istemiyor. İmam nikahı nasıl düşer? Hocam bize dua edin, nefsimize güç yetiremiyoruz. Duanızla inşallah çocuklarım için hayırlı bir gelecek istiyorum. Allah razı olsun, hayırlı akşamlar demiş. Amin. Allah kardeşimize de huzur versin inşallah. İmam nikahının düşebilmesi için boşalmanın gerçekleşmesi gerekir. Yani eşinin onu boşaması gerekir. Veya eğer zorluk çıkarıyorsa bu durumda mahkemenin boşaması gerekir. Her halükarda kardeşimizin elinde herhangi bir şey yoktur. Yuvayı bozmak kolaydır. Ama bozulmaması için elimizden gelen çabayı, gayreti sarf etmemiz lazım. O boşanma son çare olmalıdır. Son tercih olmalıdır yani. Eğer tamiri mümkünse, düzeltilmesi mümkünse, e, düzeltmeye çalışması lazım. Değilse zaten, e, Allah gerekeni yapar. Evet. Efendim Konya'dan Kamile Üçler, Selamun Aleyküm Efendim. Evet. Adak hakkında bize biraz bilgi verebilir misiniz? Adak. Evet. Adak deyince, hemen aklımıza gelen bir kurbanın adanmasıdır. Yani falan işim olursa Allah'a kurban adıyorum veya oruç tutmayı adıyorum veya falan şeyi yapmayı adıyorum veya falan hastam iyileşirse ya da falan musibet başımızdan defolursa evet, kurban adıyorum, herhangi bir şey adıyorum diye adak adanır. Yani bir şeyi adadığında o adak olur. O artık sana ait bir şey değildir. Sen artık borçlusun. Onu ödemen gerekir. Yani fakir fukaranın hakkı olmuş oldun, adamış oldun, onu artık ödemen gerekir. Bir de aslında adak, kulun adağı daha farklı anlaması gerekir. Sadece böyle maldan adak değil, bir de candan adak olmalıdır. Evlat'tan adak olmalıdır. Yani, ee, Hazreti Meryem annemizin annesi nasıl ki e, hamileyken, anne eğer e, karımdaki çocuğu evet, sana adıyorum dediğinde, çocuğu adamış? Aynı zamanda bizim de Allah yolunda çocuklarımızı önce adamamız gerekir. Adak yapmamız gerekir. Allah yolunda. Öyle ki Hayatı Allah'ın rızasını kazanmak olsun. Allah yolunda hizmet olsun. Belki kendimizi adamamız gerekir önce. Kendini adayamayan, adamayan evlatını adayamaz. Evet, başka şeyleri adak olarak adayabilir ama Allah en büyüğüne layık olandır. En sevdiğimizi adamamız gerekir. Yani canımızı Allah yolunda adamamız gerekir. Ben yolunun kurbanıyım ya Rabbi. Ben yolunun hizmetkarıyım. Hı. Hizmetçisiyim ya Rabbi. Ben senin dilinin hizmetçisiyim. Vahyinin hizmetçisiyim. Deyip önce kendini adaması gerekir. Eğer bir kul kendini adarsa Allah ondan adığını kabul eder. Allah bir kulü kurban olarak kabul ederse, acaba ona nasıl bir ikramda bulunur? Allah adayı reddetmez. Yeter ki kul adasın, adamasını bilsin. Allah hepimizi kendini adayan, Allah yoluna adayan, adaklardan eylesin. Evradını adak olarak adayanlardan eylesin inşallah. Evet. Efendim Manisa'dan Fatih Kutay, Selamun Aleyküm Hocam, bir arkadaşım hayatı yaşarken ikilemde kaldığını söyledi. Arkadaşım bir soru sordu bize, biz cevap verdik ama tatmin olmadı. Rica etsem bu soruyu açıklar mısınız hocam? Arkadaşımın sorusu şudur, ben bazen cehennem olduğu için tedirgin olmalıyız, hep karamsarlık olmalı ve hiçbir zaman tam olarak rahat olmamalıyız diye düşünüyorum. Bazen de yaşama sevinciyle mutlu yaşamak istiyorum. Ölümün olduğunu ve cehennemin olduğunu düşünmeden bu hayata bağlanmak istiyorum ama Allah karşı gelmiş gibi olurum diye korkuyorum. Bu yüzden hayatımda hiçbir şeye odaklanamıyorum. O yüzden hayatı yaşarken nasıl bir bakışımızın olması gerekir? Çok teşekkür ediyoruz hocam. Allah razı olsun. Gayet güzel bir soruydu. Mesele doğru bakma meselesidir. Eğer doğru bir bakışla bakarsak doğru anlarız. Doğru görür, doğru anlar, doğru yaparız. Dolayısıyla doğru yaşarız. Bu hayata bakarken, bu hayatı, dünya hayatını ahiretten ayrı bir hayat olarak görmek doğru değildir. Dünya ile ahireti birleştirmek lazım. Çünkü dünya ahiretin tarlasıdır. Burada neyi ekersek, orada onu biçeriz. Bu durumda, evet, hayata bakarken, Allah'ın üzerimizdeki muradını anlayıp, hayatı öyle yaşamamız gerekir. Eğer Allah bizden kulluk istiyorsa, abdiyet istiyorsa, kendisine iman etmemizi istiyorsa, bu durumda yapmamız gereken şey nedir? Allah'a nasıl iman ederiz, nasıl abd oluruz? Dolayısıyla Allah'ın rızasını nasıl kazanırız? Yeryüzünde Allah'a nasıl halife oluruz? Böyle bir imanımızın, böyle bir niyetimizin olması gerekir. Hedefimizin Allah'ın rızası ve ebedi hayat olması gerekir. Bir de yeryüzünde Allah'ın halifesiyiz. Dolayısıyla Rabbimizi temsil ediyoruz. Böyle bir bakışla insan bakınca, hedefini belirleyince artık ne yaparsa yapsın her hali ibadet olur, abdiyet olur, aşk olur, muhabbet olur, hayatı Allah'ın huzurundaymış gibi yaşamak gerekir. Eğer kul Allah'ın huzurunda durursa, huzurunda olduğunu bilirse, bunu unutmazsa, yanlış yapması mümkün değil, sürekli doğru yapar ve güzel yapar, kendini unutmaz, Rabbini unutmaz. Bununla beraber Allah hangi nimeti vermişse, öyle burada ayet-i kerimede kimdir o müminler için yarattığımız nimetleri men eden, yasaklayan. Bu nimetler müminler içindir, ahirette zaten onlara aittir. Her türlü nimetten istifade edebilir ama iman ile. Böyle baktığında yani cehennemi düşünmesi gerekmiyor. Önce hesabı düşünmesi gerekir. Cehennem hesaptan sonradır. Burada hesabı önünde olmalıdır. Sürekli o sevap kefesine neyi ilave ederim derdinin olması gerekir. Evet, Hayati eğer böyle yaşarsak daima sürekli doğru yaparız, güzel yaparız. Yanlış yaptığımızda, yani günah kefesine bir şey koyduğumuzda tövbe ederiz, istihbar ederiz. Hayati böyle yaşarız. Daha sıra cennete, cehenneme gelmemiş. Önümüzde bir hesap günü var. Büyük gün var. Evet, burada hayatı yaşarken hesabımız, terazimiz önümüzde olsun ve sürekli o sevap kefesi ağır gelsin diye bir şeyler yapmaya çalıştığımızda göreceğiz ki bir de gönül huzuri vardır. Gönül mutluluğu yani imanın verdiği o muhabbet hadi vardır. O huzur vardır. O olmadan hayatın tadı olmaz. Hayatın bir anlamı olmaz. Hayatın tadı anlamı, e, kulun Rabbini sevmesidir, Rabbinin hesabını yapmasıdır, Rabbi ile beraber olmasıdır, Rabbine abd olmasıdır, secde etmesidir, O'nu zikredip, hamd edip, tesbih etmesidir. İnşallah hayatı böyle yaşamaya çalışırsak, hem hem Dünya hayatından tat alırız, lezzet alırız. Hem de ahiretin hesabını yapmış olur. Hayatı Rabbimize göre, ahirete göre yaşamış oluruz. Evet. Efendim İzmir'den Sabriye Atalay. Babamız öncelikle hoş gelmiş. Babamız Rabbime misafir olarak gitti. Biz de babamıza misafir olarak gitmeyi çok istiyoruz. Bize böyle bir mürşid nasip ettiği için Rabbimize ne kadar şükür etsek azdır demiş efendim. Allah razı olsun inşallah. Bütün kardeşlerimiz biz gönlü bizimle beraber olan bütün kardeşlerimiz bizimle beraber gönlümüzde gelmiştir. Bizim misafirimiz olarak orada bulunmuştur inşallah. Evet. Efendim devamla izlenimiz. Namaz kılarken çok güzel bir tat geliyor ağzıma. Şimdi namaz dışında da aynı tadı alıyorum. Bunun bir hikmeti var mıdır? Elbette ki. Namazda tat alabilir, Kur'an okurken tat alabilir veya tefekkür ederken, Allah'ı zikrederken o tadı alabilir veya başka zamanlarda da alabilir. Sürekli değil ama arada bir olabilir. Bazen bu sürekli de olabilir. Bu bir tat olabilir. Bu farklı, çok böyle manevi bir koku olabilir. Ne olursa olsun o tat onun gönlünden geliyor. Gönlünden gelirken elbette ki e, ağzında onu tadıyor yalnız. Eğer bu bir tatsa ağzında tadıyor. Bu bir kokuysa koku onu ağzından gelir. Aslında gönlünden geliyor. Hem de böyle e, hissedilir şekilde kendisi bütün şiddetiyle onu tadıyor, hissediyor. E, aynı zamanda nefesiyle beraber bazen bazenot şarida aksedemelir. Evet Efendim Diyarbakır'dan Rozeli'nin İslamoğlu Allah'ın bizi sevdiğini nasıl anlarız? Resulullah Efendimiz buyurmuştu aleyhissalatü vesselam sahabeye ben size Allah katındaki yerinizi haber vereyim mi? Sahabe evet ya retulallah deyince her biriniz kendi gönlünüze bakın sizin gönlünüzde Allah neredeyse siz de Allah katında oradasınız öylesiniz Allah'ın bizi sevip sevmediğini anlamak için bizim de kendi gönlümüze bakmamız gerekir. Rabbimizi ne kadar seviyoruz? Sevgi ispat ister. Ben seviyorum demek sevgi değildir. Eğer bu sevgi ispatlanmışsa nasıl ispatlıyor? Allah'a itaatle, Resulüne tabi olmakla, bununla beraber Allah'ın takdirine rıza göstermekle, Boyun bükmekle. Yani ya Rabbi seni seviyorum. Senin benim için takdir ettiğini de seviyorum. Hangi musibet, hangi bela, hangi hastalık, hangi dedikodu, hangi iftira olursa olsun ne demek lazım? Ben seni seviyorum ya Rabbi. Eğer sen benim için böyle takdir etmişsen ben boynumu bükerim. Senin takdirini seviyorum, senin muabeleni seviyorum. Bu durumda kul sabreder. Ne buyurdu? Allah sabredenleri sever. Allah sabredenlerle beraberdir. Allah'ın sevgisini böyle kazanıyor zaten. Aynı zamanda Allah'a olan sevgisini ispatlamış olur. Evet, kul kendi gönlüne bakacak. Allah'ı ne kadar ciddiye alıyor? Takdirine ne kadar rıza gösteriyor? Boyun büküyor. Takdirini ne kadar seviyor? Bununla beraber Allah'ın kendisine yaptığı muameleyi ne kadar seviyor? Allah'a olan sevgisi o kadardır. Dolayısıyla o kadar da sevgiye layıktır. Allah'ın sevgisine layıktır. Kur kendi üzerinden bu anlar. Anlamadır. Kendi gönlünden. Kendi sevgisinden bu anlar. İspatlanmış sevgisinden yalnız. İspatlanmamış sevgi sadece bir iddiadır. Laftan ibarettir. Allah'ı seviyorum ama itaat edemiyorum. İbadet yapamıyorum. Şunu yapamıyorum. Sabredemiyorum. Dayanamıyorum. Sen iman etmemişsin. İmanın ağzındadır. Lafındadır. Gönül'e iman ilmemiş. İnseydi, sana bunu yaptırırdı. Evet. Kendi üzerimizden, gönlümüzden anlarız. Biz bir kul olarak yaratılmış abdi olarak onu severiz. Ama o Rabbimiz, yaratan Rabbimiz olarak sever. Elbette ki bu sevgi kıyaslanmaz. Biri hakiki yaratan Allah'ın sevgisidir. Öteki yaratılmış kurulun sevgisidir. Evet. Efendim duhamla izleyenimiz Allah'ın en sevdiği zikir veya söz nedir? Allah'ın en sevdiği zikir söz la ilahe illallah'tır. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam Miraç'tan dönerken Rabbi'min bana müjdesidir, hediyesidir. Ümmetimden kim la ilahe illallah derse ümmetimden onun ümmeti olarak la ilahe illallah derse cennete girer. Ama bu çok ağır bir söz. La ilahe illallah. Neden Allah'ın en sevdiği zikirdir, sözdür? La ilahe ilah yoktur illallah. İlah bir tek Allah'tır. İlah tapılan demektir, abdolunan demektir, sevilen demektir, maşuk demektir, mağbud demektir, mahbub demektir. Tapılan, kendisine abdolunan, secde edilen, sevilen. Bu durumda bir ilah ilahe illallah dediyse ne demiş olur? Başka sevgileri red ediyorum, ben seni seviyorum. Benim sevdiğim sensin demektir. Tek kelimeyle. Bu durumda Allah'ın en sevdiği söz. La ilahe illallah demek Allah'a Allah'ım ben seni seviyorum demektir. Arayacak cevap ben de seni seviyorum kuru. Evet en sevdiği söz La ilahe illallah. Yani seni seviyorum. Seni her şeyden herkesten, canımdan çok seviyorum demektir. Her şeyimi, her şeyi sana kurban ediyorum demektir. Her şey sana feda olsun, kurban olsun demektir. Evet. Efendim bir izleyicimiz. Selamun efendim. Bir insan uyku ile uyanık halde varlık saldırısına uğruyorsa bu karanlık kişinin kendi maneviyatının yansıması mıdır? Yoksa insana gerçekten de bu şekilde şeytan cin saldırıp rahatsız edebilir mi? Ben korkmadım hiç ama karanlık bir enerjiydi ve beni rahatsız etmek istedi fakat ben etkilenmedim. Bu ne demekti? ve Bu rüya değildi belki yakaza. Allah razı olsun hacınız mübarek olsun. Dualarınızı üzerinizden eksik etmeyin. Sizi çok seviyoruz Demiş Efendi. Allah razı olsun. İster rüyada olsun ister yakaza halinde olsun. Eğer böyle rahatsız ediliyorsa, diğer kardeşlerimiz için de bu geçerlidir. Bu kendi manevati değildir bir kere. Nefsi değildir. Bu cinler de değildir. Cinler demek doğru değildir. Haksızlık olur. Çünkü hakaret olur onlara. Şeytan demek daha doğrudur. Çünkü şeytan zaten cinlerde kafir olanlardır. Şeytana tabi olanlardır. Dolayısıyla şeytan demek doğrudur. Cin değilse cinlerin müminleri var, Müslümanları var, velileri var. Onun için şeytan demek doğrudur. Allah onlara o ismi vermişse sadece o isim de almak gerekir. Şeytan ona hile yapıyor. Yani o anda ister yakazada ister rüyada olsun herhangi bir şekilde mümini meşgul etmeye çalışır. Güne uyanırken rahatsız edilmiş olarak uyansını istiyor. Bu durumda yapılması gereken şey, uyumadan önce üç defa kul bir felaki, kul bir nas" suresini okuyup, üç sefer tekrar edip elini öfürüp başından ayağına kadar meshetmesi gerekir ki şeytan ona yaklaşamasın. Böyle yaptığında, etrafında böyle bir nur dairesi çizilmiş olur. İstese de yaklaşamaz. O endişe de gitmiş olur. Resulullah Efendimiz hem böyle yapar hem böyle yapmayı tavsiye etmiştir. Efendim Ankara'dan Nuray Selamun Hocam Eşimi çok seviyorum ama o başkasını sevdiğini söyledi Ayrılmak istiyor benden şimdi de ayrı yaşıyoruz Canım o kadar çok acıyor ki sanki dünyaya sığmıyorum Eşime olan sevgimi Allah'a yöneltmek zikir çekmek namaz kılmak istiyorum ama yapamıyorum Ben ne yapacağımı bilmiyorum lütfen bana yardım edin size nasıl tabi olurum beni gönlünüze alır mısınız Gönülden size ulaşmak istiyorum. Tesellim sizin sohbetiniz. Program başlayınca yalnızlığım gidiyor. Bitince de tekrar yalnız kalıyorum. Size nasıl rabata kuracağım? Size nasıl ulaşacağım? Nasıl bu sevgiyi Allah'a yönelteceğim? Bu acıdan nasıl kurtulabilirim? Yardım edin bana. Evet. Allah kardeşimize yardım etsin. Hayat baştan sona imtihan. Bazen imtihan böyle ağır gelir. Belki en ağır imtihan böyle sevgiyle yapılmış imtihandır. Kulun orada zorlanmaması mümkün değildir. Mutlaka orada sabra ihtiyaç vardır, sabretmeye ihtiyaç vardır öncelikle. Dua ederken, evet, peygamberlerin dua ettiği gibi dua etmek lazım. O sıkıntı esnasında Ya Rabbi üzerimize sabır yağdır demek lazım. Nasıl bu sevgiyi hakiki sevgiye dönüştürebilir? Elbette ki ikisi birbirinden farklıdır. Ramazan ayında kardeşlerimize öğretmeye, tahrim ettirmeye çalıştığımız gibi şöyle söylemek lazım ki o sevgi Allah'a dönsün. Evet vazgeçtim demesi gerekir. Seni seviyorum ya Rabbi. Onu sevmekten vazgeçtim. Seni seviyorum. Seni sevmek için ondan vazgeçtim. Onun sevgisinden, onu sevmekten vazgeçtim. Allah bunu ikram eder. Evet gücümüz buna yetmeyebilir ama Allah bunu ikram eder. Böyle arada bir gelip gider tabii o arada gene, Ama buna devam etmesi gerekir. Her neyi seviyorsa, her ne ki onu Allah'tan ayırıyorsa, bütün kullar için bu böyledir. Evet, bu zikri yapması gerekir. Vazgeçtim. Onu sevmekten vazgeçtim. Evet, Seni tercih ediyorum ya Rabbi. Seni sevmeyi tercih ediyorum. Ben seni seviyorum. Ee, i̇nşallah e, bu zikirle, bu tesbihle böyle. E, Rabbinin sevgisini tercih etmekle Allah bunu ikram eder. O gönlündeki acısı da, sızısı da diner inşallah. Her ne olursa olsun, kimin sevgisi olursa olsun, bizi meşgul etse de onu Allah'a, Allah'ın sevgisine kurban etmek gerekir. Yani iki şık arasında kaldığında kurban ediyorum ya Rabbi demesi gerekir. Sadece sevgilerini değil, Nefsini de kurban etmesi gerekir. Canını da kurban edebilmesi gerekir. Canım sana kurban olsun diyebilmesi gerekir. Yoksa o sevdiği her ne olursa, her kim olursa olsun Allah ile arasına perde olur. bağ olur. Ayak bağı olur ona. İnşallah kardeşimiz, kardeşlerimiz bunu becerir inşallah. Buna beraber zaten eğer izliyorsa, yapmaya çalışıyor, uymaya, tabi olmaya çalışıyorsa gönül beraberliği olmuştur zaten. Ee, daha fazla kardeşimiz bilgi almak istiyorsa o mesaj gönderdiği yere kardeşimiz de görüşsün. İnşallah daha fazla bilgiyi kardeşlerimiz verir. Evet. Efendim Aydın'dan sünmeye Göksu, selamünaleyküm hocam. Bir insan isminin özelliğini az da olsa taşır mı? Örneğin Muhammed isminde bir çocuk, Peygamber Efendimiz'e benzer özellik gösterir mi? Evet. İsmin etkisi mutlaka vardır. Olmasaydı Resulullah Efendimiz, öylesine titizlikle isim üzerinde durmazdı. Çocuklarınıza güzel isim verin demezdi. Hatta böyle beğenmediği isimleri değiştirmezdi. Demek ki ismin etkisi varmış. Bununla beraber, eğer birinin ismi Muhammedse, ise Resulullah Efendimiz'e benzeme yani bir taraftan benzeme ihtimali var mı diye soruyor kardeşimiz. Zahiri olarak babamız Adem'dir. Adem aleyhisselam'dır. Ama bir de manevi olarak varlığımız vardır ki o da hakikati Muhammediyedendir. Yani ruhumuz Resulullah Efendimiz'in Ruhundandır, nurundandır. Bütün insanlık böyledir. Yani bütün insanlık zahiri olarak Adem babamızın çocuğuysa manevi olarak da Resulullah Efendimiz'in aynı zamanda çocuğu evladı demektir bu. Hepsi bir. Hepsi aynı ile birdir yalnız. Allah'ın tecellisi. Allah'ın el-esma-ül üzerinde taşıyor. İsim nerede etki edebilir? Çağrılırken, yani birini çağırırken birinin ismi mesela Hasan olsun, Hüsnü olsun veya Güzel. Yani sürekli birine güzel desen mutlaka o güzellik onun üzerinde etki yapar. Birinin ismi peygamber ismi ise o isimle çağırdığında mutlaka kendi isminin manasını da merak eder. Mutlaka onun üzerinde bir etki bırakır. Ama birinin ismini Fir'an koysanız mutlaka o da oradan etkilenir. Ben de bir Fir'anlık yapayım diye düşünebilir. Evet. Efendim Diyarbakır'dan Hikmet Tarancı Selamünaleyküm hocam. Evet. Nazar büyü benzeri şeylere hızlı geliyorum. Olumsuz etkilerini gördüm. Bu tür şeylere gelmemek için nasıl mücadele etmeliyim? Dünya ahiret maddi manevi bütünüyle şans, kader, kısmetlerin açılmasını ve onları bulmak için dua ve öneri istiyorum. Önce insanlığa sonra kendime saygı ve sevgilerimle Allah razı olsun. Evet, önce nazarı söyleyeyim. Bazı insanlar böyle e, fıtrat itibariyle daha hassastırlar. Dolayısıyla nazardan daha çabuk etkilenirler. Yapılması gereken şey, biraz önce söylediğimdir gene, Felak ve Nas suresini hem sabah hem akşam yatmadan önce bir de sabah kalkarken üç defa okuyup, elini öfleyip, baştan ayağına, ayağa kendini mers bu nazardan korunmuş olur. Bütün insanlığa bir de kendine faydalı olmak istiyor her konuda. Tercihi yanlış söylemiş yalnız. Önce bütün İnsanlığa, ümmete değil. Önce kendine. Çünkü insan kendine faydalı olmazsa hiç kimseye faydalı olmaz. Önce kulun faydayı kendine istemesi lazım. İmanı kendine istemesi lazım. Kulluğu kendine istemesi lazım. Her ne varsa önce kendine isteyecek. Sonra o yardım edecek. Eğer dünya hayatında sıkıntı çekmek istemiyorsak yapmamız gereken şey nedir? Ne buyurdu Resulullah Efendimiz Aleyhissalatu vesselam? Kim Allah'ın dinini dert edenirse, Allah'a kul olmayı, avd olmayı dert edenirse, Allah onun özel dertlerini satın alır. Yok eğer özel dertleriyle meşgul olursa, dünya ile meşgul olursa, dertleriyle meşgul olursa Allah onu dertleriyle baş başa bırakır. Bu durumda bize düşen nedir? Allah'ın dinini dert edinmektir. Allah'ın dinini yaşamayı dert edinmektir. Allah'a kul olmayı, kulluğu dert edinmektir. Hazreti insan olmayı dert edinmektir. Allah'ın rızasını, dostluğunu, cemalini kazanmayı dert edinmektir. Allah'a vuslat etmeyi dert edinmektir. Bunu dert edildiğimizde, diğer dertleri Allah satın alır. Çünkü sen yola girmişsin. Allah'ın yoluna girmişsin. Evet. Allah özel dertlerini satın alır demek, Allah sana yardım eder. O rızık kapısını açar. Nimet kapılarını açar demektir. Allah'ın dinini dert edinip herhangi bir şekilde özel dertleriyle Allah onu meşgul etmez. Onu mutlak Allah üzerine almışsa onu mutlaka had eder. Bunu yapanlar bunun şahididir. Bu böyledir. Yoksa şu dua yok yayım. Rızık açılsın. Şu duayı okuyayım. Şöyle musibetler defolsun. Değil öyle. Evet. Efendim, bir izleyicimiz. Selamünaleyküm. Hayırlı Aleyküm akşamlar. Cerrah. Bir dervişin kalbi hangi nefis mertebesinde şerh olur? Ve şerh olmak nasıldır? Evet. Bir dervişin kalbi İtminan'dan sonra şerh olur. Kalp şerh olduğunda Allah'ın ayet-i kerimede buyurduğu gibi Allah kimin göklerini İslam'a açmışsa kalp değil bu durumda göğüs şerh oluyormuş. Allah kimin göklerini şerh ederse, İslam'a aşarsa o Rabbi katında bir nur üzere olmaz mı? buyurdu. O Rabbi katında bir nur üzeredir. Evet, Allah kimin göksünü İslam'a açarsa, şerh ederse onun göksünü o Rab'i katında bir nur üzere olur. Bu durumda onun arameti deymiş Nur üzere olmakmış. Allah göksüyü açar. Göksüyü nasıl açıyor? Nasıl göğüs açılır? Ya da derviş bunu nasıl yaşar? Allah bir göksüyü açınca artık oradan onun ne ihtiyacı olursa manevi ihtiyaç olarak oradan onu verir. Göksünde böyle manevi olarak bunu yaşar, bir pencere açılır. Pencere açılınca göğüste onun müşahede ettiği kendi ruhudur. Kendi göksünde ruhunu müşahede eder. Allah'ın tecellisini müşahede eder. O göğüs İslam'a açılmıştır, şerh olmuştur. Allah manevi ikramı oradan yapıyor artık. Bu bir de mahsus bir şeydir. Bir sefer açıldı mı Zaten açılmıştır o artık. Evet, İdminan'dan sonra belki bu şerh bir de tabii bunun e, önceki hali vardır. Gönlün genişletmesi vardır. Gönlün nasıl genişliyor, şerh oluyor yani? İyiliklere, güzelliklere koşunca, yapmaya çalışınca gönlü genişliyor. Yani ikram edince gönlü genişliyor. Allah yolunda, Allah için bir şey yapınca ferahlıyor, genişliyor. Tersi olunca daralıyor. Benim söylediğim o velinin göğsünün şerh olmasıydı. Bu, e, İslam'a girmiş Müslüman'ın, aynı zamanda dervişin, aynı zamanda Usta yolcusunun göğsünün şerh olmasıydır. Önce böyle genişler. O genişleme tamamlanınca şerh olur. Yani kul öyle ki artık her şeyi Allah iledir. Allah ile üzülüp Allah ile seviniyor. Evet, bütün şiddetiyle göğüs şerh olmaya başlamış. Yani her ne yaparsa yapsın genişlemeye devam ediyor. En sonunda parçalanıyor tabiri caizse. Öyle açılıyor o göğüs. Yoksa böyle farklı bir şey anlamak doğru değildir. Sanki özel bir ikram olarak anlamak doğru değil. Kulun çabasının, gayretinin soruncudur. Şerh olurken de aynı zamanda kul doğru noktada bir aşk yaşıyor. Bir muhabbet yaşıyor Rabbi ile. Her şeyini feda etmiş, kurban etmiş. Rabbinin her muamelesine boyun bekmiştir, Her tecellisine boyun bekmiştir. Rabbim Allah'tır demiştir. Evet bu arada İtminan da tam olmuş olur. Hem de Güyüz şerh olmuş olur. bir izleyicimiz. Aleyküm. Aleyküm. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme taşlar ve dağların hizmet etmesi nasıl bir şeydir? Bunu anlatabilir misiniz? Evet. Hizmet etmesi değil, sevmesi nasıl bir şeydir? Nasıl ki Resulullah Efendimiz aleyhissalatu vesselam Uhud bir dağdır ama Uhud bizi sever. Biz uhudu severiz buyurdu. Evet. Mutlaka Resulullah Efendimiz dağa bakırken farklı bir şey görüyor. Neyi görüyor? Duasında buyurduğu gibi, Ya Rabbi, eşyanın hakikatini bana olduğu gibi göster. Diye duası vardır Resulullah Efendimizin. Demek ki onun hakikatini görüyor. Evet, zahiri olarak bir dağ. Ama onun bir de manevi tarafı vardır. Onun Rabbinizlik zikretmesi vardır. Öyle buyurdu. Ayet-i Şerime'de, Davud Aleyhisselam için evet, dağlar, kuşlar onunla beraber Allah'ı tesbih ediyordu. Onun tesbihine iştirak ediyordu. Yerde, gökte ikisi arasında ne varsa hepsi Rabbini hamd ile tesbih eder. Bununla beraber onlar nasıl hamd ile tesbih ediyorsa hamd ile tesbih edeni de öyle sever. Onun arkadaşı ona yakın. Yakınlık aynı şeyi iki insan aynı şeyi yapıyorsa, aynı fikri, aynı düşünceyi, aynı imanı, aynı hali paylaşıyorsa onlar yakındır. Yakınlık zahiri değildir. Evet. Yerde gökte ne varsa Rabbini hamd ile tesbih eder. Peygamberler, peygamberlere tabi olanlar da Rabbini hamd ile tesbih ediyor. Dolayısıyla varlık ona yakın, onlara yakındır. Varlık da onları sever. Onlar da varlığı, dağı, taşı, her şeyi sever. Evet, bunu böyle anlamak daha doğrudur. Ee, yardım eder değil. Sever. Evet. Efendim bir izleyenimiz. Selamun aleyküm sevgili pirim. Benim merak ettim bir mevzu var. Hazreti İbrahim güneşe, aya, yıldızlara baktı. Ve bunlar benim Rabbim olamaz dedi. En nihayetinde Rabbi olan Allah, Rabbi olan Allah'a tabi oldu. Peki Hazreti İbrahim aleyhisselamın mürşidi kimdi? Bütün peygamberler için bu geçerlidir. Onların önce mürşidi Allah'tır. Reşid olan Allah'tır. Gönlüne vahy ediyor. Evet. Peygamberlerini gönlüne vahyederek ederek yetiştiriyor. Buna beraber bir kısmını bir mürşide gönderiyor, bir kısmını göndermiyor. Hz. İbrahim için evet böyle bir mürşit yoktur. Resulullah Efendimiz için böyle bir mürşit yoktur. Ama baktığımızda Hazreti Musa için vardır. Hazreti İsa için vardır. Evet. Bir yandan Allah yetiştirirken bir yandan da zahiri olarak birine teslim etmiştir yani. Nasıl ki e, Hazreti İbrahim'in bulunduğu kavim güneşe, aya, yıldızlara tapıyor. Orayı da doğru anlamak gerekir. Allah onun gönlüne birliğini, vahzaniyetini vahyetmiştir. O bunu anlamıştır zaten. Ama o kalbe öğretmek için bunu söylüyor. Güneşe tapanların arasına gidiyor. Bu bir seferlik bir şey değil. Aralarına gidiyor. Ben de diyor, siz neye tapıyorsunuz? Güneşe tapıyorsunuz. Onlarla beraber oturuyor. Bunlar güneşe tabi secde ediyor, ibadet ediyor. Bunları seyrediyor. Sonra onlara diyor, budur güneş battı. Bu benim Rabbim olamaz. Daha doğrusu kavim için söylüyor. Bu sizin Rabbiniz olamaz. Kendi üzerinden söylüyor. Bu benim Rabbim olamaz. Ben doğu Batanları sevmem böyle. Sonra ay için sonra yani aya tapanlar için yıldızlara tapanlar için aynı muameleyi yapıyor onlara. Hepsine de aslında tevhidi anlatmak için yapıyor. Onların taptığının ilah olmadığını, yaratılmış mahluk olduğunu öğretmek için yapıyor. En sonunda bir de putları kırıyor tabi. Evet, Allah yetiştiriyor. Mürşidi Allah'tır. Peygamberlerin, nebilerin, resullerin. Zahiri bir mürşidle muhatap olurken de bu böyledir. Yani sadece mürşid onu yetiştirmiyor. Bir yandan da kulunu Allah yetiştiriyor. Bütün veliler için de bu böyledir. Allah bir de onun gönlüne ilham ediyor. Onun gönlüne vahy ediyor. Evet. Bir kısmının Zahiri olarak mürşidi varsa da bir kısmının da yoktur. Peygamberler, evet. Efendim bir selamünaleyküm aleyküm. Bir kutsi hadisin hikmetini sormak istiyorum. Beni bilen talep eder, beni talep eden bulur. Beni bulan sever, beni seveni öldürürüm. Bir kimseyi öldürürsem diyeti bana düşer. Bir kimsenin diyeti bana düşünce, onun diyeti bizzat ben olurum. Bu hadis gerçek mi? Ve nasıl anlamamız lazım? Allah razı olsun efendim. Evet. Bu hadis, kutsi hadis, başka bir hadisin farklı bir şekilde dile getirilmiş halidir. Evet, Kulum, kendisine farz kıldığım ibadetlerle bana yaklaşır. Diğerleriyle yaklaşmaya devam eder. Kulum bana yaklaştıkça beni sever. O beni sevince ben de onu severim. Ben bir kulumu sevdiğimde onun gören gözü, işten kulağı, tutan eli, yürüyen ayağı, kalbi olurum dedi. Tecelli ederim dedi kuluma. Bu kutsi hadis onun başka bir anlatım tarzıyla anlatılmış. Kutsi hadis deyince Resulullah Efendimiz'in beyan ettikidir. Benim söylediğim, Resulullah Efendimiz'in beyan ettiğidir. Allah bir veliye, bir mürşid-i kavimine de aynı şekilde gönlüne bu şekilde hitap edebilir. İkisi aynı şeydir. Evet, arayan mutlaka bulur. Bulan mutlaka sever. Önce demek ki bilmek gerekiyor. Evet, bilen arar. Eğer Bilmezse neyi aradığını bilmez. Onun için Allah'ın ilk emri okudur. Önce bilir. Sonra bulmak için arar. Sonra bulur. Evet. Bulunca bir andaki bir buluş değildir bu. Safa safadır. Yani marifeti arttıkça bulmuş oluyor. Bulması artmış oluyor. En sonunda bulur. Bulunca sever. Sevince ne olur? Sevince ölümü hak eder. Ölüme layık olur. Bu ölüm manevi ölümdür. Resulullah Efendimiz'in buyurduğu gibi, ölmeden evvel ölünüz buyurdu. Evet. Onu öldürürüm. Öldürürüm demek, manevi olarak onu öldürür. Yani o vehmi olan varlığını yok eder. Zatıyla, sıfatıyla ona tecelli eder. Dolayısıyla karşılığı ne olur? Onun diyetinin karşılığı da Allah tecelli ediyor. Aynen öyle olur. Ama önce bilmek lazım, öğrenmek lazım. Öğrenince, bilince onu tahrep eder, diler, ister. Yürüdükçe, aşka, aşkıyla yürüdükçe onu sever. Evet, sevince Allah'ın sevgisine layık olur. Dolayısıyla tecellisine Allah onu evet, zatıyla, sıfatıyla tecelli edip hak bir varlıkla tecelli edip onu diriltir. Evet, kudsi hadisi böyle anlamak gerekir. Efendim müsaadeniz olursa bir soru ile miyiz? Tabii. Efendim Diyarbakır'dan Muhammed Ali. Selamun Aleyküm. Hayırlı yayınlar. aleykümselam selam. Kim benim veli kuluma bu ederse ben ona harp ilan, ed ilan ederim. <gülüyor> İfadesindeki veliler kimlerdir? Özel veliler mi yoksa ben Müslümanım diyen herkes mi? Özel manadaki velilerdir. Ben Müslümanım diyen, İslam'ı kabul ediyorum diyen İslam'ın dairesi içine girmiştir. Daha mümin olmamıştır. Onun için mümin, Allah'ı her şeyden çok seven, canından çok seven, her şeyi kurban edebilen vasıftaki velidir. Allah ait i kerimede öyle buyurdu, Allah müminlerin velisidir. Evet, Allah müminlerin velisidir. Ama eğer İslam'ı kabul etmişse iman daha onun kalbine dahil olmamış. Ama Allah hiç kimsenin imanını, çabasını, gayretini, amelini zayi etmez. O çabasını, gayretini ortaya koyarsa imanı kazanacak. Daha mümin olmadan böyle bir hitaba muhatap değildir. Bu hitaba muhatap olan müminlerdir. Allah'ın mümin dediği kullardır dolayısıyla on müminler velidir aynı zamanda bu e, hitaba muhatap olan özel manadaki müminler yani veliler yani Allah'ı her şeyden çok canından çok sevenlerdir. Evet. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Sevgili izleyenlerimiz kısa bir aradan sonra birlikteyiz inşallah.